terem Müslümanlar. Aziz olarak yaşamaya hakkı olan fatih ruhlar ve azimli olan ruhlardır. Aziz olarak yaşamaya hakkı olan kimselerdir. Rahatı mevzulunda, vücudatı mevzulunda fedakarlıkta bulunan kimselerdir. Rahat terk edilmeden rahat erilemez. Fani olmadan pek çok yönleriyle betaya mazhar olunamaz. Beta fenadan geçer. Tükenmek lazım ki varlık başlasın. Her şeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar. İnsanlar nefis ve ki asıl hüviyetleriyle, melekiyet yönleriyle... Allah'ın sevdiği tarafları var avlar olabilme yoluna girsinler. Bunu da belli meselelerde azmi ve ikdamı olan insanlar başaracak. Fatih ruhlu olan insanlar, uyuşukluğu atan insanlar, gözlerini namzena yufuklara diken insanlar. Resul ü Ekrem bu duyguyu geliştirdiğim, bu anlayışı kendi cemaatine intikal ettirdim. 5-10 bin insana sahip olduğu bir dönemden beni asfere hal ilan etmek, Sasani İmparatorluğuna karşı ordu göndermek ne demekti? Zeyd İbn-i Harise'nin kumandası altındaki ordunun sayısı üç bindi. Ve bu ordu yüz aşan Herakliüs'ün ordularına karşı savaşmak için gidiyordu. Kendisi Tebuk'a giderken münafıklar meseleyi terrişte ediyor ve diyorlardı ki, bir avuç insanlar Roma İmparatorluğuna karşı gidiyor. <gülüyor> ve Übey ibnü Selul, ben şimdiden daha onları Muhammed Zahir <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem zincirler içinde esir edilmiş görüyor gibiyim diyordu münafık. Resul Ekrem'den yasıra meydan okuyordu bir avuç insanlar. Kor haline gelmiş bir avuç insan yerinde duramıyordu. Zira zaten yerinde durmaya karar verseydi kokuşacaktım. İçten birbirine düşecektim. Bin bir alternatifin yayıp bitirdiği bir cemaat haline gelecektim. İç sürtüşmelere meydan vermemek, zindeliği koruyabilmek, vahdeti koruyabilmek için daima dışa doğru açılan kapılar ve menfezler gösteriliyordu. Yeryüzü bir gün bütün zimamdarları Hz. Resul'ün ellerinin önüne anahtarlar halinde koysa idi Resul-i Ekrem kendi cemaatına yıldızlara giden yolları gösterecekti. Oraları fethedeceksiniz diyecekti. Resulati fethedece, cihana fetheden dur olmayacaktı. 23 senenin içine büyük işler Allah'ın tevzikiyle sıkıştırmış hem bir cemaatin meydana gelmesine hem ateşini bir cemaatin meydana gelmesine hem büyük bir ruhun yerleşmesine müstakar hale gelmesine hem de fetihlerin başlatılmasına vesile olmuş. Bin bir işi bir arada Allah'ın tevzikiyle yapmış. Bu ağır ve yorucu vazife hitama ereceği hengamdaydı ki oğlum oğlum dediği Zeyd-i senin Genç delikanlı oğlu çağırdı. Bir Cuma veya Perşembe günüydü. Evladım dedi, şimdi seni bir ordunun başına nazvederek... ...beni aslara doğru harbe göndereceğim. Benim gidip de geldiğim, babanın gidip de orada kaldı. ...çok sahabinin döküldüğü yere göndereceğim. Cuma günü ordu teşkiline karar verildi. Bu orduya Ömer istirak ediyor... Saad İbn-i Ebi iştirak ediyor. Said i̇bn Zeyd iştirak ediyor. Osman bin Affan iştirak ediyor. Ebu Ubeyde iştirak ediyor. Falha iştirak ediyor. Muhteşem ordunun başında genç Serdar. 18-20 yaşındaki Hüsame bin Zeyd İbn-i Seni bu orduya kumandan tayin ettim. Cemaat arasında bazı kimseler meseleyi temişte ediyorlar. Çok hasta ve yerinden kalkamayacak kadar mustahip Resulullah. Başında sımsıkı sarılı sarıyla, minberin senanana zor tutuna tutuna cemaatın karşısına çıktım. Allah'a hamdü sena etti ayakları titriyordu. Zira vefatına iki gün kalmıştı. Ayakları titriye titriye cemaatına şöyle dedi. Fe vallâhi le ta'antum fi <gülüyor> imâreti usâmetem saat saat zulmü imareti ababu vay minlahu wenne le cedirul aula keliqu bil imare vallahi usameyi kumandan tayin etmemde tane diyorsunuz daha evvel babası hakkında da aynı şeyleri söylemiştiniz allaha yemin ederim ki o da bu işe layıktır babası da bu işe layıktır diyordunuz daha benim içi oturaklaşmıştım ve Ömerlerin içinde bulunduğu bir asker yürüyordu. Yeni bıyıkları terleyen genç Serdar ordunun başında yürüyordu. Medine'nin dışına çıktılar. Sahabi her taraftan akın akın gelip toplanıyordu. Beni asfere bir ilan edilecekti. Cumartesi geçti ordu toplandım. Pazar günüydü ki resul Ekrem çok ağırlaştı. Herkes geliyor veda ediyordu, o ise tek kelime diyecek gücü yoktu, dudakları dahi kıpırdamıyordu. Ötesini Hüsame kendisi anlatırken, anamla beraber girdik. O ana gibi zamanlar Resul-i Ekrem'e de yapmış, ümmü onu büyütmüş beslemiş terbiyesiyle meşgul olmuştu. Anamla beraber yanına girdim. Ellerini uzattı ben omuzlarımdan tuttu. anlamı dudaklarına kadar götürdü. Ve beni anından öptü. Konuşamıyordu fakat ellerini yukarıya kaldırdı. Bir şeyler istiyordu. Gözünün önünde Roma İmparatorluğu herhalde temel üretiyordu. İlk açılan ordu benim ordum olacaktı. Ben esmerin yıkılışını görüyordu. Ve sonra ellerini indirirken anladım ki bana dua etti. Bütüata muvaffak için dua ettim. Ayrılıp birliğimin başına gittim. Hazar tesis sabahı idrak ederken Resul-i Ekrem'in iyi olduğu haberi geldi bize. Çok sevindik, herkes bayram yapıyordu yeniden Resulullah'a kavuştuk diye. Evet. Halbuki emanesinin alınmasından evvel kendisine yeni bir saadet, yeni bir hüsur devresi muvakkaten bahsedilmiştir. Ben tam orduma Er-Rahil, er rahil diyeceğim zamandı ki. Pazartesi göç var diyordum orduma. Anamın habercisi arkadan yetişti. Er-Rahil, diyordum. Er diyordu. Güneş gurum etti, evladım. Gel Han Resul-i Ekrem'in kapısına diyordum. Tanca huzurunu Risale'den yanına getirdim yere sapladım. Bütün dünyam yıkılmış ve dünyalar yıkılmıştı. Bir güneş doğmuşken Medine ufkunda ve gurup etmişti. Medine Resul-i kaybolması heyecan ve heyecanını yaşıyordu. Bayrak bir iki gün orada dalgalanıverdi. Resul-i Ekrem'in teçhizi tekbir ve teşviği yapıldı. O toprağın zinesine tevdi edildi. Rabbisine varsın oldu, bayrak mahkûl mahkûl dalgalanıyordu. Bu bayrak Bizans'a gidecekti bu bayrak fatiha Müslümanlığı götürecekti, mahzun mahzun dalgalanıyordu. Meseleyi çok iyi kavrayan sızdıklar sızdıklar, o büyük insanların başı sertacı, sertacı, iptaacı... ...minbere çıkarak ashab Kiram'a şöyle seslendi, resul ekran vefatından evvel dert edilmişti. Beni Esfer'i fethetmeyi dert edilmişti. Batı açılmayı dert edinmişti. Atlarının, naralarının, mücahitlerinin haykırışının düşman sinesinde duyulmasını derde edinmişti. Bayrak mahzun mahzun dalgalanıyor. Ben bu orduyu göndermek istiyorum diyordu. Bir insan yanına birden koştu. İrtidat hadiseleri var ey Allah'ın peygamberinin Allah Allah Allah Allah halifesiyim. Dinden dönmeler var ey Allah'ın Peygamberinin halifesi. Sen bu orduyu göndermesen de burada bıraksan. O kükrüyor ve şöyle diyordu. Bana ne teklif ettiğinizin farkında mısınız? Bu orduyu Resul-i Ekrem deliyle. Vallahi bilsem ki dağlardan canavarlar gelecek, benim etrafımı saracak. Resul-i Ekrem'in hazırladığı bu ordu durmayacak, gidecek de diyordu. Yalnız benim bir isteğim var. Üsame'ye bunu kabul ettirebilirsem bir isteğim var. Rica edeceğim ona Ömer'i bana bağışlasın yanımda kalsın. Ağır bir yük altına girdim. Ve Medine'nin dışına kadar cihanı fethedecek orduyu teşrih ediyordu. Genç serdar üzerinde iki müklüm. Ey Allah'ım peygamberin alifeti gel sen biz ben ney diyordu. Hayır bırak diyordu, Allah yolunda ayaklarım biraz toz olsun diyordu, <gülüyor> benim de ayaklarım toz olsun diyordu. Yalnız senden bir ricam var, ağır bir yük altına girdim, Ömer gibi bir adama ihtiyacım var. Ben senin askerinin senin elin altından alamam, sen müsaade edersen Ömer Medine'de kalsın. Kalsın dediği zaman da tekrar ediyordu, bunu Allah aşkına gönlünden söylüyor musun? Yoksa ben razón ekremin komutanlarla bastı mı yapıyor diyordum. Bu ne derinlikti Allah aşkına. Bu ne saygıydı Allah aşkına. Bu ne intizardı Allah aşkına. Bu nasıl fatih bir ruh Allah aşkına. O 3000 kişinin gördüğü iki batı yakasını açılıyordu. Fatih'in İstanbul'u fethet içinde onun tesisi büyüktür. Malacık'ta Aslan, Alparslan'ın nar atmasında onun tesiri büyüktür. Anadolu'nun bizim için bu ülke haline gelmesinde onun tesiri büyüktür. Büyük terdar gidiyordu. Yardıma ihtak, muhkurtak olunduğu bir devrede gidiyordu. Beni asların' kapısının önünde bir at oynatıp geçiyordu. Geçiyordu ve düşman anlıyordu ki, Müslümanlar tederzüle maruz kalmadılar, Hz. Muhammed'in gitmesi onları bitirmedi. Allah'a kulluk yapan bu insanlar daha pek çokları ithal etse ve intikal etse öbür alemem. Yine kuvve maneviyeleri kırılmayacak, yine sarsılmayacak ve fakat kendilerinden istenen vazifeyi yapacaklar. Küfrün ödünü kopardım, kâfirin dudağını patlattı. Mürtetlerin içine bir korku saldı, saldı, salıyor ve salacak, sala sala gelişecek, kaçıracak kadar gelişecek, dev cesamet ile yeniden Medine'ye döndüm, medeniyetin beşiği Medine'ye döndüm, bütün hakikatlerin ona dönük bulunduğu gibi, aziz Müslüman, sana tarihten bir sayfa değil sana sen, seni sen yapan, sana şahsiyetini kazandıran, sana Kur'an'la bütünleşme yolunu gösteren, sana hayatı tekviniye içinde seni söz sahibi kılan, bir nurlu tabloyu intikal ettiriyorum. 20. atı ve sahab-ı bütün hayatın malikini için edenlere, meşakkat-ı rahata terk edenlerem. Allah'ın kendilerine verdiği şeyler Allah yolunda tarif edenlere, Sabi Mesleğine girmek isteyenlere, Sabi Mesleğine gidecek bir yolda işaret ve işarette bulunuyorum. Geçende de bir delik açtı, çünkü <gülüyor> sıtırmandı. Dudakları tir tir titriyordu. <gülüyor> Bana dedi ki, hocam, bir rüya gördüm. Manası nedir? Ramzei pakire tuhullah'da. Mübarek cesedinin kanları içinde parça parça olduğunu gördü. ...bunun manası nedir diyordum. ...bunun manası açık ve zeciktir. ...bunun manası Beytullah'ın basılmasıdır... ...bunun manası Afgan'ın sukurtudur... ...bunun manası Afganistan dağlarında... ...hardan bu ...bunun manası kafirlerin... ...müminin haysiyet ve izzetiyle oynamasıdır... Hırzın payman olmasıdır. Namusun pahran olmasıdır. Kur'an'ın rafa olmasıdır. Resulullah mahzundur. Ağlayın ki kürsün. Bu olun ki sevinsin. etsin. Rahatınızı terk edin yüzüne kavuşsun. O kendisine düşeni yaptı. Yaptı ve sizi sevindirdi. Kendinize düşeni yapın, sevindirin Resulullah'ı. Aşk nüdetim Resulullah'a. <b film> Sallallahu <En> aleyhi <gülüyor> ve <t> sellem. Elâ inni el il-melik il-azîz il-allâm. Kama ve teâlâ fil Kelam. Ve izâkul <ilgili> el-Kur'ânu festemî ve ansitû le'allekum tul